Merhabalar. Bugün gene Mısır'dayız. Şeyh İmam serisinin ikinci programını yapacağız. Şeyh İmam geçen programda da bahsettiğim gibi Mısır'da devrimin sesi deyince akla gelecek ilk isimlerden bir tanesi. İlk isim hatta 70'li yıllarda, 80'li yıllarda ve 90'ların ortasına kadar, ölümüne kadar yaptığı şarkılar 2011 devriminden sonra Yeniden yeniden söylenmeye başlandı. Bunların birçok yeni uyarlamaları yapıldı ve şu andaki yeni kuşak müzisyenlerin çoğunun ilham kaynağı haline geldi. Bugün Şehimam Üzerine konuşmaya ve onun şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. Bugün bir de konuğum var. Amar Ramses, Mısırlı belgesel sinemacı kendisi şef imamın ev ev e, dolaşarak e, müzikler yaptığı evlerde kaset kayıtları gerçekleştirdiği dönemde e, kendisiyle bizzat tanışmış birisi aile ilişkileri olan birisi aynı zamanda yaptığı belgesel filmde e, şef imamın müziğini e, hem kullandı hem de filme ismini verdi bir parçası e, bugün onu da dinleyeceğiz o şarkıyı da dinleyeceğiz. Amal, <gülüyor> ahlam, Bugün Şeyh İmam konusuna değineceğiz. Senin onunla kişisel bir ilişkin var? Ayrıca profesyonel bir ilişkinde var. Bu kişisel ailevi ilişkiden biraz bahseder misin? Sheikh Imam'la tanıştık, çok küçükken başladık. Tam zamanını hatırlamıyorum. Çünkü sürekli onun dinlendiği bir ailede doğdum. Kendimi bildim bile evimizde o vardı. Yani onu ilk ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum bile. Dört yaşımdayken şarkılarını ilk kez söylemeye başladığımı hatırlıyorum. Tabii o şarkılar yasak, şarkılar yasak şarkılardı. Ama biz çocuklar yasaklığını bilmiyorduk. Çevremizde her gün duyduğumuz şeyleri söylüyorduk. Dolayısıyla hayatımda söylediğim ilk şarkı da Şeyh şarkısıydı. Hatta henüz doğru dürüst konuşamıyordum bile. Daha teraffuz edemediğim harfler vardı. <gülüyor> Bu bir harf var mı? Kendisi, harf var mı? Kendisi, harf var mı? Kendisi, harf var mı? Kendisi, harf var Dediğim gibi Şeyh İmamın şarkılarını sürekli dinleyerek büyüdü. Ailem onun için düzenli buluşmalar ayarlıyordu. İnsanlar da onu bu şekilde dinleyip tanıyabiliyorlardı. Yani belli başlı evlere davet edilir. Onunla birlikte mesela 15 kişiyi daha çağırırız ve müzik akşamları düzenlenirdi. Müzik akşamları düzenlenirdi. Buradaki dinletiler de kasede kaydedilerek başka evlere ulaştırılır. Müziği bu şekilde yayılırdı. Çünkü radyo ve televizyona çıkması yasaktı. Yani bugün internetin ve YouTube'un olmadığı dönemde müziği bu şekilde yaygınlaştırıyordu değil mi? Evet, aynen. Mevcut kayıtları da hep böyle yapılmıştır zaten. Üstelik bugüne kadar gelebilen, ses kalitesi fena olmayan kayıtlardan bahsediyorum. Hemen hemen bütün şarkılarının e, mevcut versiyonları evlerde yapılan bu kayıtlardan oluşuyor. Şeyh bilinen iki büyük konseri var. Biri Tunus'ta, diğeri Paris'te verdiği konserler. Buradaki konser kayıtları dışında geri kalanların hepsi evlerde yapılmış amatör kayıtlardır. Bugün dinleyeceğimiz hemen hemen tüm parçalar da böyle kayıtlardan alınma sanırım. Evet. Evet, hatta internette, tamam. YouTube'da dinlediğim evet. zaman öyle kulak kesilip anlamaya çalıştığım oluyor. Acaba bizim evde mi kaydedilmiş, başka bir yerde mi kaydedilmiş? Arkada kendi sesimi duyarsam, ki kayıt sırasında bazen kardeşimle gürültü yapardık, o zaman anlıyorum ki şarkı bizim evde kaydedilmiş. Ve kim bilir kimler tarafından internete yüklenmiş sonra. Veya kız kardeşim sık sık şarkılara eşlik ederdi. Onu duyunca anlıyorum ki bizde kaydedilmiş, bizden çıkmış. Bu şekilde ailem Şeyh için dönüşümlü olarak evde buluşmalar düzenlerdi. Ona eşlik eden biri daha vardı. Şarkı sözlerini yazan Ahmet Fuat Negim. Şeyh bu arada bir dönem Elikis'de aranıyordu. Çünkü 70'lerdeki öğrenci hareketine katılmışlardı. İlk halka açık de yanılmıyorsam 69'da Tahrir Meydanı'nda vermişlerdi. Öğrencilerin meydandaki ilk kitlesel eylemiydi bu bahsettiğim. Ondan sonraki ikinci eylem 25 Ocak 2011'de oldu. Çok çok büyük gösteriler yapılmıştı o dönemde. Şeyh İmam ve Negim o sırada aranıyordu. Hapse girme tehdidi altındaydı. Hapse girdikleri uzun dönemler de oldu. Kaçak oldukları dönemler de. Kaçak hayatı yaşarken bile evlerde gizlice konser verirlerdi. Ben de onları o dönemde tanıdım. Ben 72 doğumluyum, 72'de doğdum. İzleyen seneler, 1973, 74, 75, öğrenci eylemlerinin en yoğun olduğu, özellikle İsrail'e karşı eylemlerin doruğa çıktığı, Mısır ile İsrail arasında her türlü barış görüşmelerinin tepkiyle karşılandığı yıllar. İsrail meselesine girmeden önce seçtiğin şarkılardan birini dinleyelim, sonra Arap dünyası üzerine konuşuruz. Bu dönemden bir şarkı seçmiştin. El evet. Hattı da Hatti. ve şeyhimunun en güzel ve en önemli şarkıları ki birliktelikleri 80'leri kadar devam etti. Ama herkesin bildiği en önemli şarkıları, 60'ların sonu ile 70'lerin başında yazdıklarıdır. İşte. i̇şte bu şarkı da onlardan biri. O zaman dinleyelim, sonra üzerine konuşuruz. edilir. <Gülüşmeler> Ahza <gülüyor> <gülüyor> bilwadi kanu Şeyh İmam'dan dinledik El-Hatta'da Haddi e, Bu satırlar benim satırlarım ya da bu satır benim satırım bu kelimeler benim kelimelerim bir tür direniş e, itirafı yani direnişçi olduğunu itiraf e, ettiği e, devrimci olduğunu daha doğrusu sistem karşıtı e, bir mücadele içinde olduğunu itiraf ettiği bir şarkı e, biz gene Amal konuğumuz Amal Ramsis'e dönüp e, şarkıyı soralım Neydi bu şarkı? Bu şarkı bir borç ödemekten bahsediyor. Daha doğrusu öç almak. Bizde güneyde biri kardeşini öldürünce karşıdan birinden intikam alma adeti var. Kısa deniyor bunlar. Evet. Şarkıda Arap-İsrail Savaşı'na ve İsrail'in Araplara karşı işlediği katliamlara değiniliyor. Ve şair ya da şarkıcı ölenler adına bir intikam borcumuz olduğunu savunuyor. Ayrıca vatanı satan ve İsrail'le barış görüşmeleri yapan Arap hükümetlerinden bahsediyor. Ve diyor ki gerçek bir Arap bu borcu ödemeden, kanıyla da olsa, gözüyle de olsa, borcunu ödemeden ölmemeli. Şarkının fikri bu. Bu şiirde Negim'e ait değil mi? Tabii bu da Negim'in şiiri. Aslında bu şarkıyı sevmemin özel bir nedeni var. Şeyh İmam'la olan başka bir çocukluk anısına dair. Daha önce de dediğimiz gibi Şeyh İmam ve Negim televizyonda ve radyoda yasaklıydılar. Çocukluğumuzda okulda okul bülteni diye bir şey vardı. Yani her sabah dersler başlamadan tüm talebeler toplanır ve e, birileri son haberleri okurdu. Ardından da bir kaside, bir şiir. Yeri geldiğinde siyasi bir analiz mikrofondan okunurdu. Uzun bir dönem bu müftandan ben sorumluydum. Ben hazırlıyordum. 4. sınıftan itibaren, ki sanırım 9 yaşındayım o dönem, her gün Ahmet Fuat Negim'den bir şiir okurdum. Şarkı değil de şiir olarak. Tabii bu da yasaktı. Yani Ahmet Fuat Negim ve Şeyh İmam'ın ismini duyan, onların yasaklı olduğunu bilirdi. Şiirin sözleri de hükümete karşıydı, iktidar eleştiren, yoksulluğa, hapishaneye dair şeyler içerirdi. Şarkı olarak yasaktı ama şiir olarak okununca göze batmıyordu. Muhtemelen yasaklı şiir olduğunu anlayanlar olurdu ama gözüm olurdu çünkü herkesin hoşuna giderdi. O şiirleri ezbere bilen bir tek ben vardım. Bu şiirlerle okulda da epey popüler olmuştum. Bu şarkının sözleri de sık okuduğum şiirlerden biridir. O zaman öyleydi. Hala şimdi bile dinledikçe şarkı olarak değil de şiir olarak okuyasım gelir. Negim ve Şeyh en güçlü şarkılarından bahsediyorduk. 70'ler dönemi, 73-74 Öğrenci işçi Hareketi'nin güçlü olduğu, genel olarak siyasetin hareketli olduğu bir dönemdi. bir 1967 <gülüyor> zaferinden sonra Mısır'ın İsrail'e karşı savaşmasını talep ediyorlardı. <gülüyor> O dönemin şarkıları da mevcut hükümetin savaştan kaçtığından, İsrail'le el sıkışmasından, öğrenci hareketinin de buna karşı duyduğu tepkiden bahseder. Negin ve Şeyma bu dönemde çok sık hapse giriyor. Ara sırada hapisten kaçıyorlardı. Kaçak durumdayken de evlerde konserler düzenliyorlardı. Demin dediğimiz gibi. Uzun bir süre, belki 10 sene boyunca hayatlarını içeri girip çıkarak, dışarıda konser vererek, sonra tekrar hapse girerek, bazen kaçak yaşayıp yine konserler vererek geçirdiler. İşte ben şey bu dönemde tanıdım. 72'de doğdum. Tahminimce 73'tü. O zaman şey evimizde saklanıyordu. Saklanacakları tek yer dostlarının ve siyasi insanların evleriydi. Benim babam da solcuydu. Komünist partiliydi. Onları doğal olarak desteklemesi gerektiğini düşünüyordu. Bazen bir ay boyunca bizde yatıp kalkarlardı. Bizim evde şehir merkezinden uzaktı. Kaireye bağlı ama o zaman merkezden uzak yeni bir muhitti. Kimse onların orada saklanabileceğini düşünmezdi. Arada yine ev konserleri olurdu ama bizimle birlikte de hemen her zaman şarkı söylerlerdi. Sabah kalkar şarkı söylerler. Onlarla oynarken şarkılar söylenir. Yani sadece özel gecelerde değil, hemen her gün müzikle iç içeydik. Aile hayatının bir parçasıydı. Bazen Şeyh İman bize özel şarkı bile bestelerdi. Bana ve küçük kardeşime hitaben, İşte şöyle iyi çocuk olun vesaire gibi sözlerdi. İşte biz onları öyle bir dönemde tanıdık, kaçak ve yasaklıyken. Tabi biz bunun tehlikeli bir şey olduğunu farkında değildik çünkü bir yandan çok iyi insanlardı. da Çünkü Bu şarkılar da hep Mısır devrim, yoksulluk üzerine miydi? Tabi. Şarkılar hep yoksulluk, devrim beklentisi. Devrimin gerçekleşeceği üzerineydi. O yüzden bunları dinleyenler şimdi yazılmış sanabiliyorlar. Bu nedenle 25 Ocak'tan sonra bütün televizyon kanalları Şeyh İmam'ın devrime dair şarkılarını çalmaya başladı. Onları daha önce duymamış olanlar da şimdiki devrim üzerine yazılmış şarkılar olarak algıladı ve algılıyor. Tabii gerçekte öyle değil. Peki bir şarkı daha dinleyelim. Bu da senin seçtiğin bir şarkı. Bakrat Haha şarkı hakkında kısa bir giriş yapalım istersen e, bu şarkıyı seviyorum çünkü mısırı süt veren bir ineğe benzetiyor yani sütünü çalıyorlar çalanlar bile ineğe iyi davranmıyor her gelen içeri girip sütünü alıp onu sömürüyor sonunda inek korkudan köreliyor ve ölüyor onu kaybeden ey sahipleri de güya ona ağlıyor. Ha. Halbuki ha. ona ağlamaları için bir sebep yok. Şarkı boyunca bir ineği anlatıyor ama aslında Mısır'dan bahsediyor. Ha, bu şarkıyı özellikle sevmemin bir nedeni de tarzının Şeyh diğer şarkılarından epey farklı olması. Yani şöyle genelde Şeyh bir bölümü söyler, eşlik edenler de bunu tekrar eder. Bir bölüm daha söyler, yine karşıdakiler onu tekrar eder. Burada ise bir kelime ona verilen karşılık ardından başka bir kelime sözcük atışması gibi. Ritmi de diğer şarkılardan çok farklı. Evet şimdi Şeyh İmam'ın Bakrıt Haha Haha adlı inek diye çevirebiliriz. Haha ineği adlı şarkısını dinliyoruz. النطاحة ناحي النوح والنواحة على بقر اتحاح النطاحة والبقر حلوح تحلب انطار لكن مسلوح من اهل الدار اتناع النوح والنواح على بقر ابحى ان الطاعة والبقر حلوك تحلب امطار لكن مسلوح من اهل الدار والدار بصحاب وحدى شربات غير السادين وبحور الدين ودبان الدار واقفين نهال عملوها الروم جاءوا الترباس هربوا نادي الشور نور. البقر الأهرج، الأهر سهرج، واعت البي، سأل النوطي، طب أدل، واعت من الخوف، آه. والخوف ليه؟ من عدم الشوف، واعت من البعوم الراعي البقر الزمرن الطاع، من البعوم الراعي البقر الزمرن الطاع ناح نوطي لو Ala ha ha, ala varır ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha حاحا حاحا والحال لكن مسحوحا من اهل حاحا وتحدث حاحا 11 بيت غير السلفي حاحا جديد حاحا وفي وفي وفي يوم معلوم عملوه حاحا زكى ha ha ha erdi Rayhan film, elbağar elçarır, Ha, ha. <gülüyor> ha, ha. Şeyh İmam'dan Bakret Haha Haha ha adlı inek şarkısını dinledik e, buradaki inek yineye benzetilen Mısır'dan başkası değil e, sürekli sömürülen e, ama hiçbir şekilde korunmayan e, bir inek Burada, şarkıda anlatılan Yine Amal'a dönüyorum. Ee, Amal, e... Amal, bu burada dinlediğimiz bütün şarkıların evlerde kaydedildiğini biliyoruz. Temiz kayıtlar olmadığı sesten de anlaşılıyor. Bu şarkıda olduğu gibi bize konser verilen ev ortamlarından biraz bahsedermişsin. Tabii, ev konserlerinde ses kaydı önemliydi. Onları kaydedenler ev sahipleriydi, profesörler insanlar değil. Bazen ev sahibi kaliteli bir teyp satın almışsa kayıtta iyi oluyor. Başka bir konserde Şeyh çok çok güzel söyledi yerde ses kalitesi kötü olabiliyor. Çünkü kayıt fena. Hatta kullandığım kasetin markası da önemli. Kimisi iyi kayıt yapar, kimisi de ucuz maldır. Dolayısıyla bu, o ailenin yoksul, yoksul olup olmadığının da göstergesi. Mesela benim ailem zengin değildi. Kaset almak bizim için külfetti. Ama babam bu işi önemli bir devrimci eylem sayıyordu ve imkanlarını zorlayıp parayı kıyıyor, iyi kasetler alıyordu. Çünkü bu kasetin başka yerlere ulaşacağını biliyor. Şeyh ve şarkılarının tarihe kalması ve korunması açısından iyi kaydedilmesi gerektiğine inanıyordu. Yani bunu yapmanın tek yolu da buydu iyi bir kasetle kaydetmek. Bir şey daha var ki değil? bir, şey bir şarkı dinlerken söyleyiş tarzından şeyimamın o gece mutlu olup olmadığını anlayabilirsiniz. Mesela beş dakikalık bir şarkıyı o anda pek havasında değilse beş dakikada söyleyip bitirir. Eğer sahiden ortamdan memnunsa, yani neşeliyse, 15 beş dakikaya kadar uzatır. Bazı bölümleri dönüp tekrar tekrar farklı tarzlarda söyler, döner yine söyler. Hatta dinleyenleri yoracak kadar. Normal süresinde beş dakika dinlemek kolaydır da uzadıkça yorucu olabilir. Ama önemli olan, kendisi o anda mutludur. Bu şekilde şarkılarının farklı farklı yorumları mevcut. Çünkü ruh hali evden eve değişebiliyor. Bazen tanımadığı insanların evine girip şarkı söylediği de oluyor. Oradaki söyleyişle tanıyıp sevdiği insanlara, mesela evde çalışan kadına karşı özel sevgisi varsa ona hürmeten söylemesi arasında fark olur. Hepsi de performansını etkilerdi. Bir başka önemli şey, tabi bütün kayıtlar için geçerli. Bu şarkılar yasaklı olduğu için gelen konuklar herhangi birileri olmazdı. Yani ne evimizde Şeyh'i ama dinlesin diye herhangi birini çağırmazdık. Onun yasaklı olduğunu, gizlice gelmeleri ve bunu kimseye anlatmamaları gerektiğini bilmeleri beklenirdi davetlilerden. Davet edilen birinin yanında tanımadığımız birilerini getirmesi tedirginlik yaratırdı. Pekala gizli polis olabilirdi ve bu da bir riskti. Bu geceleri düzenleyenler böyle bir riski de göze alırdı. Ortaya çıkarsa hapse girebilirlerdi. Yapılan kayıtlarda devrimci bir eylem sonuçta. Yani şarkıların söylenmesinden çok o gecenin ses kaydının alınması daha tehlikeliydi. Çünkü bir delil bırakmış oluyorsun. Tabii delil oluyor. Mesela hatırlıyorum böyle bir gece eve tanımadığımız birisi gelmişti. Sorunun onun sivil polis olduğuna dair söylentiler dolaştı. Babam hemen o gecenin ses kasetini imna etti. O gece düzenledik, yaşadık ama bir daha dinleyemedik. Çünkü babam kayıtları delil bırakmamak için yok etmek zorunda kaldı. Tahminimce buna benzer çok durum oluyordu. Mesela Şeyh'imamın söylediği bilinen bazı nadir şarkıları şu anda kimsede mevcut değil. Çünkü söylendiği ortamların kaydı yok edilmiş. Sen de filminde onun şarkılarından birini kullandın, yasak diye... Ee, filmin adı da yasak ki ben filmi izledim ve adeta şarkı bu film için yazılmış, özel olarak yazılmış gibi. Şarkının tam adı seyahat yasak, şarkı söylemek yasak. Aslında Şeymam kendisinden ve Nigimden söz ediyor burada. Uzun bir dönem seyahatten men edilmişlerdi, hareket olanakları kısıtlıydı. Hapiste değillerdi ama normal bir hayatları da yoktu. Dolayısıyla hem kendileri hem de fikirlerini özgürce ifade etmesi engellenen herkes için yazılmış bir şarkı. En az 35-40 yıl önce yazılmış bir şarkı bu. Ben filmimi 25 Ocak 2011 devriminden hemen önce yaptım ama aynı koşullar altında yaşıyor. Sadece ben Amal Ramses olarak değil, herkes... Mübarek döneminin son dönemi. Evet, Mübarek iktidarının son altı ayında çektim filmi ve Mısır'daki yasakları anlattım. Gündelik yasaklar, gösteri, düşünce özgürlüğü, siyasi örgüt kurma gibi pek çok alandaki yasaklardan bahsediyor film. O zaman şarkıyı dinleyelim, ardından filmin ve bahsettiği yasaklar üzerine konuşuruz. Şeyh İmam'dan Memnûh adlı şarkıyı, Yasak adlı şarkıyı dinliyoruz. Yasak, yine Şih İmam'dan dinledik. E, 70'li yıllarda yapılmış bir şarkı. <mülüyor> <mülüyor> <mülüyor> <mülüyor> <mülüyor> Ama aslında bugünkü e, Mısır'ı neredeyse birebir anlatan, yani bugünkü dediğim e, mübareğin son dönemindeki e, Mısır'da yaşanan yasakları anlatan ee, bir şarkı, nitekim Amal bu konuda, Bunu, e, son dönemdeki yasakları konu alan filminde de müzik olarak, de soundtrack olarak kullandığı bir şarkıydı. E, ben gene Amal'e dönüyorum, e, filminden biraz bahsetmek üzere. Filmi anlatıyordun, kaldığımız yerden devam edelim. Evet, dediğim gibi film devrim öncesi Mısır'da var olan tüm yasaklara dairdi. Filmin kendisini de yasaklı şartlarda çektim zaten. Çünkü normalde film çekmeden önce projeyi sansür kuruluna göndermen ve izin alman gerekir. Yani mevcut yasakları anlatan bir filme izin vermeyecekleri belliydi. Ben de gizlice çekmeye karar verdim. Çoğunu evlerde çektim. O insanlar da gizli çektiğimizin farkındaydı ve film bittiğinde onu ne yapacağımızı henüz bilmiyorduk. Şeymam'ın şarkıları da bana göre filmi en çok uyuyacak şarkılardı. Film. Bu dinlediğimiz şarkı başladı değil, filmin en sonunda kullandım. Film de ismini şarkıdan aldım. İşin komik tarafı devrim gerçekleştikten sonra filmi her gösterdiğimizde... Devrim de senin filmi bitirdiğin gün başladı değil mi? Evet tabi bu ayrı bir konu, ayrı. Filmin montajını bitirdiğim ee, gün 25 Ocak'tı, yani devrimin başladığı gün. Yani bu da epey garip bir tesadüftü. Çok da garip değil aslında çünkü hepimiz sokakta bir şeyler olduğunun farkındaydık. Biraz uyanık bir sinemacı da neyin geleceğini az çok hissedebilirdi. İki yıldır filmin hemen her gösteriminden sonra sohbet faslında birisi çıkıp şunu soruyor. Filmde yasak adlı şarkıyı söyleyen şarkıcı, devrim için başka şarkılarda yazdım. Her seferinde şarkıcının yaklaşık 20 sene önce öldüğünü söylediğinde, bana inanmaz gibi bakarlar. Yani eski bir şarkı olduğuna inanmakta zorlanırlar. Bu şunu da gösteriyor aslında, devrim öyle iki günde gerçekleşmedi. Bunun uzun bir süreç olduğunu, bu noktaya gelene kadar 40-50 sene boyunca bu birçok insanın hapse girip çıktığını, işkenceler gördüğünü unutuyorlar. İşte şeyimam da bunlardan biriydi. Tüm ozurnu yaşadı ama devrimi göremeden gitti. Şarkısını film o yüzden koydum, bir tür saygı duruşun niyetini. Çünkü şarkıcı devrimi inşa edenlerden biriydi ama onu göremedi. Seçtiklerin arasından bir şarkı daha dinleyelim. Salli Aleyhisselam. Bu şarkıyı neden seçtin? Bu şarkıyı seviyorum çünkü Arap dünyası, Arap kimliği üzerine bir şarkı. Aynı zamanda Arap ülkelerindeki iktidarların uygulamalarına da değiniyor. Yine sanki bugün yazılmış gibi. Sanki bugün yazılmış gibi, evet. Şeyh'imhan ve Nehim'den bahsettikleri her şey devam ediyor aslında. 30-40 yıldır bir şey değişmedi. Mübarek'e kadar da değil, şu ana kadar devam ediyor. Müslüman kardeşler iktidarında da aynı siyaset devam ediyor. Dolayısıyla bu şarkıdaki sözler tarih olmuş değil. Şimdi de vatanı İsrail'e ve Amerika'ya satan bir iktidarımız var. Sevmen başka bir nedendi İyi kelime ala nabi, yani ala nabi, sözcük anlamı, yani dini içerikli, dini referanslı bir cümle. Ben Hristiyan bir ailedenim, Kıptiyiz. Bu şarkının şiirini de okurdu okurdum. <gülüyor> şu iyiymiş, şu abi abi. ya <gülüyor> Yani da herkes benim kıpti yani Hristiyan olduğumu bilirdi ve ayrıca da mutlu olurlardı. Ve yani şu yüzden mutlular Hristiyan olduğum halde <gülüyor> Sallallahu Aleyhi Dememler. Ama aslında şarkı ne din ne de <gülüyor> peygamberle ilgili değil mi? Yok hayır asla değil. Çünkü. <gülüyor> Yani belki neden öyle dediğini açıklamamız <gülüyor> lazım burada. Rababa. Rababa ile söylenen bir şarkı bu. Mısır'ın güneyinde köylülerin kullandığı bir enstrüman. E, Keman'a benzer, e, üç tel ve bir yaydan oluşan bir çalgıdır. E, Köylüler bununla e, müzik yaparken girizgah babında peygamberi selamlayarak başlarlar. E, Şeyman da burada onları taklit ediyor. E, yani köylülerin rababa tarzını ödünç alıyor. Rababa gani ve lazım lazım zaman şarkıyı dinleyelim sonra üzerine konuşmaya devam ederiz. Eee geliyor gene Sallallahu aleyhi ve صبايا غرامي في القروم اسفق سلامي واملي في الشعوب اخلق غناية غرامي, غرامي في القروم اسفق سلامي واملي في الشعوب اخلق غناية وعشكي للكلام غالب سجوتي وقرهي للسكات غالب شهاي صلي على النبي قبل البداية، نبي عربي مشفع في البرايا، وسلب الوتر والأوز عليكم يا كل السائرين الشوق معايا، يقول الشاعر المجروح فؤاده. هندال ومن عشق الصبايا غرامي في الحروب يسبق سلامي وأملي في الشعوب يغلى هنايا وعشقي للكلام غالب سقوتي وكرهي للسكات غالب شهاية İzlediğiniz için deyin amdan dinledik salli alayhi bundan sonra aslında direnişin Arap Mısır'da, özel olarak Mısır'da, genel olarak da e, Afrika'nın Arap kesiminde direnişin sembollerinden biri haline gelmiş bir şehir İskenderiye. O, ona yazılmış çok uzun bir şarkısı var Şeyh İskenderiye ye İskenderiye'ye düzülmüş bir methiye ama onun tarihine, e, birikimine, daha önceki mücadele geleneğine e, yazılmış uzun bir kaside. Şeyh İmam söylüyor, İskenderiyye. Ala zedri muja, ريبو جا على على على Al sil كأينني اسمه فوق <تصفيق> الروابي من البحر في فوق الروابي من البحر في Şeyh İmam'dan dinliyoruz. Evet, bu Şeyh İmam'ın en güzel şarkılarından biri, İskendariya. Çünkü bu şehre yazılmış bir gazel aynı zamanda. Ama Şeri güzel bir kız olarak tarif ediyor. Sadece güzel değil, kötü tarafları da, iyi tarafları da olan sıradan bir kız olarak. Şarkı boyunca İskenderiye'nin İskenderiye. bütün tarihine değiniyor. İşte orada yaşamış şairler. Bayram el Yani o tarihi yazan herkes. Yani sadece evlerden ve denizden ibaret bir şehir değil. İnsanlarıyla var olan bir şehir. İyi ve kötü insanlarıyla. 1920'lerin şairi Bayamel Tunsi, ilk devrimci müzisyenlerden Sayit Darwish ki sadece devrim şarkıları söylemekle yetinmedi, müzikte de, de müzikte de, de devrim yarattı. İskenderiye'deki gösteriler, 1919 isyanı, yani şehrin bütün tarihine değiniliyor. Abdullah Nedim'in de adı geçiyor. 1919 devriminin liderlerinden biri ve belki beş sene boyunca şehirlerdeki evlerde saklanmıştı. Tanımadığım ama onu tanıyan insanların evlerinde. Yani Şeyma'nın hikayesine de benziyor kısacası. İskenderiye'yi bu şekilde tasvir ediyor. Sevdiği ve övgüler dizdiği Esmer bir kız olarak. Her gördüğünde de şarkılar söylediği bir kız. Şeymam'ın en bilinen ve en güzel şarkılarından biri. Bu zaman şarkının son bölümünü de biraz dinleyelim. Programa geldiğin için teşekkür ederim. La, gittin. Gittin. Yok yoksa bize Evet <gülüyor> haklısın tak, ben geldim. E, bu programı biz Gayrede e, kaydettik. E, Şehmemle ilgili programın programlar serisinin ikincisiydi ve İskenderiye şarkısıyla kapatıyoruz. E, İskenderiye şarkısının son bölümünü dinliyoruz şimdi de e, gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın. <gülüyor>